Üçüncü Risale olan üçüncü kısım. Kur'an'ın mucizeli Beyan'ın 200 aksam aksan-ı bir kısmını gösterecek bir tarzda Kur'an-ı Azimuşşan'ı Osman hattıyla taayyün eden ve ayet-i müdayene Mikyaz tutulan sayfaları ve sure-i iflas vahide piyasi tutulan satırları muhafaza etmekle beraber o nakşi İrcazi göstermek tarzında bir Kur'an yazmaya dair mühim bir niyetini Hizmet-i Kur'an'daki kardeşlerimin nazarlarına arz edip meşveret etmek ve onların fikirlerini istimzaç etmek ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım. Onlara müracaat ediyorum. Şu üçüncü kısım dokuz meseledir, birinci mesele. Kur'an-ı Azimuşşan'ın envah-ı icazı hıka bali olduğu, icaz Kur'an namındaki 25. sözde durhanlarıyla ispat edilmiş, bazı envağı tafsilen, bir kısmı icmalen, muanitlere karşı dahi gösterilmiş. Hem Kur'an'ın icazı, tabakat-ı insaniyede 40 tabakaya karşı ayrı ayrı icazını gösterdiği, 19. mektubun 18. işaretinde beyan edilmiş ve o tabakatın 10 kısmının ayrı ayrı hissi-i icaziyelerini ispat etmiş. Sağır 30 tabakayı ahar, ehli velayetin muhtelif meşrepler ashabına ve uluğunu ve temeddianın ayrı ayrı asaplarına ayrı ayrı ircazını gösterdiğini, onların ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin derecesinde Kur'an, hak kelamullah olduğunu, imanı tahkikileri göstermişler. Demek her biri ayrı ayrı bir tarzda bir veçil ircazını görmüşler. Evet, ehl marifet bir velinin fehmettiği ircaz ile, ehl aşk bir velinin müşahede ettiği cemal-i ircaz bir olmadığı gibi, muhtelif meşarebe göre, Cemal-i icazın cilveleri değişir. Bir ilmi usulü din allamesinin ve bir imamının gördüğü veçh icaz ile, fıraat-ı şeriat'taki bir müştehidin gördüğü veçh icaz bir değil daha keza. Bunların tafsıyla ayrı ayrı vücud-i göstermek elimden gelmiyor. Havsalam dardır, ihata edemiyor, nazarın kısadır, göremiyor. Onun için yalnız on tabaka beyan edilmiş, mütebakisi icmalen işaret edilmiş... Şimdi o tabakalardan iki tabaka Mucizat-ı Ahmediye Risalesinde çok izaha muhtaç o vakit pek noksan kalmıştı. Birinci tabaka, kulaklı tabaka tabir ettiğimiz ani avam yalnız kulakla Kur'an'ı dinler, kulak vasıtasıyla icazını anlar yani der. Bu işittiğim Kur'an başka kitaplara benzemez, ya bütününün altında olacak veya bütününün tevkinde olacak. Umumun altındaki şık ise kimse diyemez de denilmiş Şeytan dahi diyemez, öyleyse umumun tevkindedir. İşte bu kadar icmal ile 18. işaretle yazılmıştı. Sonra onu izah için 26. mektubun Hüccetül Kur'an bir şeytan namındaki birinci mebahası o tabakanın ercansdaki fehmini tasvir ve ispat eder. İkinci tabaka gözlü tabakasıdır. Yani âmi alamdan, veyahut aklı gözüne inmiş maddiullah tabakasına karşı Kur'an'ın gözle görünecek bir işaret ve icaziyesi bulunduğu 18. işaretle davaya edilmiş ve o davayı tenvir ve ispat etmek için çok izah haluzum vardı. Şimdi anladığımız mühim bir hikmet-i rabbaniye cihetiyle o izah verilmedi. Pek iyi birkaç yüz iyhatına işaret edilmişti. Şimdi o hikmetin sırrı anlaşıldı ve tevhiri daha evla olduğuna hati kanaatimiz geldi. Şimdi o tabakanın fehmini ve zevkini tesir etmek için kırk vücuhu ircazdan gözle görülen bir veçini bir Kur'an'dan yazdırdık ki o yüzü göstersin. Bu üçüncü kısmın mütebaki meseleleri ile dördüncü kısım tevafukata dair olduğu için tevafukata dair olan fihriste ile ittifa edilerek burada yazılmamışlardır. Yalnız dördüncü kısma ait bir ihtar ile üçüncü lükte yazılmıştır. İhtar. lafz Resul'deki Mütte-i Azime'nin beyanında 160 ayet yazıldı. İşbu ayetlerin hasiyeti pek azim olmakla beraber mana birbirini ispat ve tekmil ettiğinden çok manidar olduğu için muhtelif ayatı hufzetmek veya okumak arzusunda bulunanlara bir hiz bir Kur'an'i olduğu gibi Kur'an kelimesindeki mütte azimenin beyanında 69 ayat azimenin derece-i belagatı pek fevkalade ve kuvvet-i cezaleti tep'ulvidir. Bu da ikinci bir hizvi Kur'ani olarak ihvana tavsiye edilir. Yalnız Kur'an kelimesi 7 sinsi Kur'an'da mevcut olup onun o kelimeyi tutmuş, hariç iki kalmış, o ikide kıraat manasında olduğundan o furuç, mükteye kuvvet vermiştir. Resul lafzı ise o kelime ile en ziyade münasebetdar sureler içinde sureyi Muhammed ile sureyi Fetih olduğundan, o iki sureden çıkan silsilelere hasrettiğimizden, hariç kalan Resul lafzı şimdilik derci edilmemiştir. Vakit müsaade etse, bundaki esrar yazılacaktır inşallah. Üçüncü mükte, dört müktedir. Birinci mükte, lafzullah mecmu Kur'an'da 2806 defa zikredilmiştir. Bismillah'takilerle beraber Nafsu Rahman 159 defa, Nafsu Rahim 220, Nafsu Gafur 61, Nafsu 846, Nafsu Hakim 86, Nafsu Alim 126, Nafsu Kadir 31. La ilahe illallah'daki bu 26 defa zikredilmiştir. Hanşiye Kur'an'daki ayetin mecmu adedi 6.666 olması ve şu geçen 89. sayfada Mesul Esma Üstad'ın adedi 6 rakamıyla alakadar bulunması ehemmiyetli bir sırra işaret ediyor. Şimdilik mühmer kaldı. Lafzullah adedinde çok esrar ve nükteler var. Ez cümle. Lafzullah ve Rab'dan sonra en ziyade zikredilen Rahman, Rahim, Gafur, ...ve hakim ile beraber nafsullah, Kur'an ayetlerinin nisphıdır. Hem nafsullah ve Allah lafzı yerinde zikredilen lafz-ı Rab ile beraber yine nisphıdır. Kendan Rab lafzı 846 defa zikredilmiş. Fakat dikkat edilse 500 küsuru Allah lafzı yerinde zikredilmiş. 200 küsuru öyle değildir. Hem Allah, Rahman, Rahim, Alim ve La İlahe İlla Hu Hu adediyle beraber yine nisfıdır, fark yalnız dörttür. Ve Hu yerinde Kadir ile beraber yine mecmu ayatın nisfıdır, fark dokuzdur. lafz Celal'in mecmu'undaki nükteler çoktur. Yalnız şimdilik bu nükte ile ittifa ediyoruz. İkinci nükte sureler itibariyledir. Onun dahi çok nükteleri var. Bir intizam, bir kast ve bir iradeyi gösterir bir tarzı tevafukatı vardır. Sure-i Bakara'da ayatın adediyle lafsı celalin adedi birdir. Halk dörttür ki Allah lafzı yerinde dört hu var. Mesela la ilahe illa hu, hu gibi. Onunla muvaffakat tamam olur. Ali İmran'da yine ayatıyla lafz celal tevafıktadır, misavidirler. Yalnız Lafz-ı Celal 209'dur. Ayet 200'dür. Fark 9'dur. Böyle meziyat kelamiyede ve belagat mutlelerinde küçük farklar zarar vermez, takribi tevafukat kafiidir. Sure-i maide, en En'am, üçünün mecmu ayetleri, mecmu'undaki Lafz-ı Celal'in adedine tevafuktadır. Ayetlerin adedi 464. Lafz-ı Celal'in adedi 461. Bismillah'taki lafzullah ile beraber tam tevafuttadır. Ha mesela baştaki beş surenin lafz celal adedi, Sure-i Araf, Enfal, Tevbe, Yunus, Hud'taki lafz celal adedinin iki mislidir. Demek bu ahirdeki beş belki beşin mislidir. Sonra gelen Sure-i Yusuf, Rab, İbrahim, Hicir, Nahim surelerindeki lafz celal adedi, O nusr'ın nusr'ıdır. Sonra Sure-i İsra, Kef, Meryem, Taha, Enbiya, Hac, O nusr'ın, nusr'ın nusr'ıdır. Haşiye bu beşer taksimat üzere bir sır inkeşaf etmişti. Hiçbirimizin haberi olmadan şuradaki altı sure kaybolmuş. Şüphemiz kalmadı ki gaibden ihtiyarımızın haricinde altıncısı girmiş. Ta bu nusriyet sırrı mühimli kaybolmasın Sonra gelen beşer beşer takriben o mislekte gidiyor. Yalnız bazı kusurat da fark var. Öyle fatlar, böyle makam-ı hitabiyede zarar vermez. Mesela bir kısım 121, bir kısmı 125, bir kısmı 154, bir kısmı 159'dur. Sonra sure Yusuf'tan başlayan beş sure o nıslı, nıslı, müsflın mısfına iniyor. Sure İneci'den başlayan beş o nıslı nıspı, nıspı, nıspı, nıspıdır. Fakat takribidir. Küçük küsuratın farkları böyle makamat-ı de zarar vermez. Sonra gelen küçük beşler içinde üç beşlerin yalnız üçer adet lafz celali var. İşte bu vaziyet gösteriyor ki lafsı celalin adedine tesadüf karışmamış. Bir hikmet ve intizamla adetleri tayin edilmiş. Lafzullah'ın üçüncü müddesi. Sayfalar nisbetine bakar şöyle ki, bir sayfada olan nafs-ı celal adedi, o sayfanın sağ yüzü ve o yüze karşıki sayfaya ve bazen soldaki karşıki sayfa ve karşının arka yüzüne bakar. Ben kendi nüshay-ı Kur'aniyyemde bu tevafuku tetkik ettim. Ekseriyetle gayet güzel bir nisbet adediye ile bir tevafuk gördüm. Nüshama da işaretler koydum. Çok defa müsavi olur. Bazen nısf, veyahut sürüs oluyor. Bir hikmet ve intizamı esas eden bir vaziyeti vardır. Dört öncülükte. Sahite i Vahit'teki tevafıkattır. Kardeşlerimle üç dört ayrı ayrı nüshaları mukabele ettik. onunda tavafukat maklup olduğuna kanaatimiz geldi. Yalnız makbaa müstensihleri başka maksatları takip ettiklerinden bir derece tavafukatta intizamsızlık düşmüş. Tanzim edilse pek nadir istisna ile Mecmur Kur'an'da 2806 Lafz-ı Celal'in adedinde görünecektir. Ve bunda bir şuri-i icaz tarlıyor. Çünkü fikri beşer bu pek geniş sayfayı ihata edemez ve karışamaz. Tesadüfün ise bu manidar ve hikmektan vaziyete eli ulaşamaz. Dördüncü müddeyi bir derece göstermek için yeni bir mushaf yazdırıyoruz ki en münteşir mushafların aynı sayfa. Aynı satırlarını muhafaza etmekle beraber sanatkarların lakaklı tesiriyle ademi intizama maruz kalan yerleri tanzim edip tevafıkatın hakiki intizamı inşallah gösterilecektir de gösterildi. Allahumme ya minzilel Kur'an bihakkul Kur'an fe hinna Kur'an ma darel tamaran ve salli ve sellin ala men enzelte aleyhil Kur'an وَالَىٰهِ وَصَحْبِيَ اَجْمَعِينَ Amin. Ey Kur'an'ı indiren Allah'ım, Kur'an'ın hürmetine, ay ve güneş dönüp durdukça, bize Kur'an'ın ısrarını teflim et. Kendisine Kur'an'ı indirdiğin zata ve bütün al ve ashabına selam ve selam et.